Neden 12 yıl zorunlu eğitim? Murat Güç Bilindiği gibi yakın bir zamanda, çok tartışmalı olsa da eğitimde büyük bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik eğitimde 4 artı 4 artı 4 sistemi diye isimlendirildi ve bu şekilde yasalaştırıldı. 4 artı 4 artı 4 sistemi Peki 4 artı 4 artı 4 sistemi nedir? Kısaca bahsedecek olursak bu sistem önceden yürürlükte olan eğitim sisteminde birçok şeyi değiştirmiştir. Yani bu yeni sistemle beraber eğitim sisteminin omurgasının neredeyse tamamına yakını değişmiş oldu. Bu değişikliklerden bazıları ise Milli Eğitim Bakanlığı 8 yıl kesintisiz olan temel eğitimi bu sistemle kademeli olarak 12 yıla çıkardı. Böylece ilk 4 yılda herkes temel eğitimi alacak, ondan sonraki dönemlerde isteyen orta öğretime imam hatiplerde veya mesleki okullarda, isteyen de normal okullarda devam edebilecek. Yine 4 artı 4 artı 4 sistemiyle beraber okula başlama yaşı 7 yaşından 5 yaşına indirildi. Artı 4 yıl artırma, eksi 2 yıl erkene alma. 4 yıl artırma, 2 yıl erken alma. Bizim burada üzerinde duracağımız konu, okula başlama yaşının iki sene daha erkene alınması ve kademeli olan zorunlu eğitimin dört yıl daha eklenerek artırılması olacaktır. Bu mesele üzerinde neden durmamız gerekiyor diye düşünecek olursak, bunun sebebi şudur. Yeryüzünde ister eski, ister yeni ve modern hiçbir taht yoktur ki, insanlar üzerindeki egemenliklerini sürdürmek veya tahtlarını daha sağlamlaştırmak için kendilerine ya sadık kullar yetiştirmek, ya da zulümle boyun eğmiş kitleler oluşturmak zorunda olmasın. Lakin günümüz tağutları, insanları köleleştirirken kendi selefleri gibi zorla, baskıyla veya firavunun erkek çocukları öldürdüğü gibi değil, tam tersine açtıkları ücretsiz eğitim kurumlarıyla ve medyayı kullanarak, film, dizi ve programlarıyla bunu sevdirerek gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu uygulama bizim yaşadığımız coğrafyada da işletilmektedir. Sistem bu uygulamanın işleyebilmesi için trilyonları gözden çıkarmaktadır. Birçok sıkıntılar getireceği bilinmesine rağmen okula başlama yaşını iki sene erken aldılar. Burada durup zorunlu eğitim neden fazlalaştı ve okula başlama yaşı neden erkene alındı diye düşünmek gerekir. Çünkü burası insanların fazla önemsemediği bir noktadır. Modern tağutların işletmiş oldukları bu sistem, onların ''Ağaç yaşken eğilir'' düsturunu çok iyi anladıklarını göstermektedir. Çünkü çocukluk dönemindeki talim ve terbiye, insanın gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Bu dönemde insan, boş levha gibi verilen her şeyi alıcı bir konumdadır, yani levhaya ilk yazılan yazılar kalıcıdır, yeni şeyler yazılmak istense de tekrardan silinip yazılması çok zordur. O zaman çocukluk döneminde öğrenilen şeyler, olumlu ve olumsuz olarak insanın hayatına yön vermekte ve bu dönemde insan yapısının temel taşları olan düşünce, kişilik ve davranışlar genel olarak oluşmaktadır. Bundan dolayı alimler bu dönemdeki eğitim için taşa kazılan yazıdır derler. Sistem okullarda kendi layık ideolojisini ve dünya görüşünü aşamalı ve sistemli bir şekilde çocuklara vermek için eğitim süresini uzatmış ve eğitime başlama yaşını erkene almıştır. Dikkat ederseniz bu okullarda eğitimini bitiren insanların çoğu devletini, vatanı, bayrağını seven, onun için mücadele vermeye çalışan veya hedefleri ve uğraşları tamamen dünyalık olan insanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam'da çocuk eğitiminin önemi İslam şeriatı hiçbir dinin önem vermediği kadar eğitime, özellikle de çocuk eğitimi üzerinde durmuş, bu meselede farklı metotlar tavsiye etmiş ve bir takım emirler vermiştir. Nitekim Allah, babanın bu meselede birinci derecede sorumlu olduğunu şu ayetlerle belirtmektedir. Allah Sübhanehu ve Teala, mümin kullarına hitaben şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. Tahrim Suresi 6. Ayet Katade Rahimehullah bu ayetle ilgili olarak şunları söylemiştir. ''Onlara Allah'a itaat etmelerin emreder, Allah'a karşı asi olmalarından nehyedersin.'' Onlara Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini emredersin ve kendilerine yardımcı olursun. Şayet Allah'a asi geldiklerini görürsen, onları bundan men edersin ve engellersin. Allah Sübhanehu ve Teala başka bir ayette de şöyle buyuruyor. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokanlardır. Bilesiniz ki bu apaçık hüsrandır. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da öyle tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Yalnızca benden korkun. Zümer suresi 15-16. ila ayetler İbni Kayyım Rahimehullah şöyle der. Kim çocuğunu ihmal eder, ona faydalı olmaz. Onu terk ederse ona en büyük kötülüğü yapmış olur. Çocukların büyük çoğunluğunun ifsada uğramaları, babalarının ihmalleri yüzündendir. Onlara gereken ihtimamı göstermemeleri, dinin farzlarını ve sünnetlerini öğretmemeleri, çocukların ifsada uğramamalarının, daha küçük yaşlarda telef olmalarının en büyük sebebidir. Bu şekilde ihmal edilen çocuk, büyüdüğünde de ne kendi nefsine, ne yaşadığı çevreye ve ne de babasına karşı bir fayda sağlayamaz. Nitekim babası onu söz dinlemediği için azarladığında, o da babasına bir nevi şöyle der. Ey babacığım, sen bana küçükken söz dinletemedin. Ben de büyüdüğümde senin sözünü dinlemedim. Sen beni çocukken bir kenara fırlatıp attın, ben de sana yaşlandığında bakmıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'in İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyurmuştur.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 Kur'an'da göstererek dikkatimizi bu meseleye çekmektedir. Allah kimi yerde Nuh Aleyhisselam en son anda bile çocuğunu dalgalar arasında nasıl imana çağırdığı, kimi zaman İbrahim Aleyhisselam'ın kendi zürriyeti hidayet üzere kalması için dua ettiğini, İsmail Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ın ailesine namazı ve zekatı emrettiğini Kur'an'da bahsetmektedir. Aynı şekilde Resulullah da çocuk eğitimine hem sözlü hem fiili olarak önem vermiştir. Resulullah'ın eğitim metotlarından örnek verecek olursak, Resulullah 7 yaşına gelen çocuklara namazın öğretilmesini, 10 yaşına geldiğinde ise namaz kılmaları hususunda zorlamamızı tavsiye ediyor. Yine çocukları kucağında taşıyarak mescide getirmesi, onları hemen yanı başında oturtması, minberde hutbe verirken onları kucağına alması, ve daha birçok örnekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuk eğitimi üzerinde nedenle gayretli olduğunu gösteren en güzel örneklerdir. Yine Resulullah onları ziyaret eder, onlarla şakalaşır ve onların seviyesine inerdi. Çocuklara yolda selam verir, kimi zaman da onlarla konuşur ve onlara önemli nasihatlerde bulunurdu. Resulullah'ın çocuk eğitiminde göstermiş olduğu bu titizlik eşsiz sahabe neslinin oluşmasının en önemli faktörüdür. Bütün bunlara rağmen maalesef bugün dini hassasiyeti olan veya dini şekilcilikten öteye gitmeyen insanların kendi ciğerparelerini şirk ve fesat yuvalarına rahatlıkla gönderdiklerini görüyoruz. Bu da onların ne kadar kendi inandıkları İslam'a ve İslami değerlere ehemmiyet verdiklerini göstermektedir. Oysa her Müslümana düşen kendini elim verici ateşten kurtardığı gibi çocuklarını da bu ateşten kurtarmaktır. O zaman her Müslüman tağutların ut. O zaman her Müslüman tağutların tuzaklarına dikkat etmek zorundadır. Okulları sadece salt okuma yazma, öğrenme olarak ele almamak, bilakis çocuklarımızın zihinlerini, düşüncelerini, kişiliklerini ve davranışlarını zehirleyen yuvalar olarak bilmeliyiz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 9. sayısında yayınlanmıştır.